قال الله تعالى في كتاب عزيز او ان الله والشيطان راجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم ن وال كتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه اننا موجدين فيها يفرق كل Allah sevgisi ve lisanlarında Allah'ın ismi bulunan ve Hakk'ın varlığına, birliğine iman eyleyen O'nun habibi, mehubu, mefhar-ı Adem, fi sebebi alem olan Muhammed Aleyhi Salatu Vesselam, <gülüyor> Sallallahu Teala Aleyhi Vesselam Efendimiz Hazretleri'nin Risaletini tasvik eyleyen, yarın bu kıyamete inanan Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip cemaline aşık olmuş. Mühim bir günü idrak etmiş bulunuyoruz, yani bu akşam leyla ibarattır. Bu gece Cenab-ı Hakk'ın cemali, rahmeti, lütfü ve keremi, kafirlere de kahriyeti, zuhura gelir. Yani müminler, Müslümler, müminler, Allah'a kul olanlar, nereden geldik nereye gittiğini arayanlar ve bilenler ve bulanlar, hakk ile olanlar, bunlar nardan, cehennemden beri olurlar. Ve cennet beratlarını ellerine alırlar. Müminlere işte cemal ilahinin tecelli gecedir Hatta, İmam-ı Hasan, radıyallahu anh, babası Hasan olan Ali'den beraber ölçeh, i̇mam Ali'de bütün peygamberlerin sevgili bulunan Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam'dan şöylece rivay ederler. Senede dört gece vardır. Bu gecelerin bir tanesi Recep ayının ilk gecesi. Tabi aradî ayları bilmezsin. Hiç de hiç de merak etmedi. Yalnızca Ramazan ve Bayramı belki işte babadan gördün, babadan buldun gibi o şekilde gidiyorsun. Arabi ayları ezberleyeceksin. Çünkü Arabi aylarda büyük esrar-ı ilahi vardır. Allah'ın mütüpleri gizli saklıdır. Bunları bilmek için ayları ezberlemek lazım gelir. Recep ayının ilk gecesi. Şaba'nın 15. girişi. Bir de iki bayram gecesi, bu akşam Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin tecelli ettiği ve hiçbir ferdin, ümmeti i Muhammed'den hiçbir ferdin istisnasız olarak Allah tarafından alf ve mağfiretidir, mağfiretinin ilanıdır, istinansız olarak. Tabi şirk, şirk ederler Allah'a, onlar zaten mümin değil. Şaraba devam edenler, <gülüyor> içkiye devam edenler, onlar zaten içkiyi içtiği dakikada imanı sırtından, gömleğin sığırıldığı gibi sırtına öyle sığırılır imanı. Onun için böyle içkiyle, fışkıyla meşgul olma. Nihayet iyi olmaz. Yarın günü kıyamette de içki içenler kabirlerinden kalktuları vakitte ellerinde suç aletleri ağızlarından dilleri sarpmış ağızlarından, burunlarından kan gelerek ve ilmler akara bir olarak'ın alemini olacaklardır. Birası, rakısı, şarabı, küllü müsküril haram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her sarhoş edil şey haramdır diye buyurmuştur. Her aklı izan eden şey haramdır. Sakın böyle şeyleri kullarına, Müslümana, mümine, Muhammedi'ye yakışmaz. Bir de, Sofiliğine, zühdüne serhoş olma. Malına, mülküne, kasana, kesene, rütbene serhoş olma. Diğer içkilerin serhoşluğu üç saat, beş saat devam eder. Zühdüne, ibadetine serhoş olanlar, makamlarına, kürsilerine, rütbelerine serhoş olanlar, ancak teneşir tahtasına kafası vurduğu vakitte ayılırlar. Ama işten geçmiş olur. Size iki yönlü anlattık, hem maddiye, manevi bir parça, bir miktar söyledik. Mümin ve hamır, içkiye daim olanları bu yüzden istifade edemezler. Allah'a şık koşanlar zaten mümin değillerdir, müşriktir onlar. Allah'ın adülü ve düşmanıdır. Hak'tan gayrı ne şeyi kalbine soktun muhabbet ettin Allah'a şık olur. Kalbinden, hak muhabbetinden. Resulullah'ın sevgisinden gayri olan şeyleri çıkar kalbinde. atomlar dışarıya. Efendim mal mürk. mal da lazım, mülk de lazım, servet saman sağman da lazım, rütbe de lazım, makam da lazımdır ama bunlara muhabbet etmemelidir. İnsanın helaya ihtiyacı vardır, ihtiyacı var diye işe girip oturmaz bütün ömrü boyunca. İhtiyacı olduğu vakitte o işi görür. Makam sahibiysen adille, hükmeyle, Eshab-ı mesalihin, yani milletine ve devletine hadim ol, hizmetinde bulun, vazifeni yap. Yapmazsan mesulsün, yemiş olduğun lokma haramdır. Senin lokmandan hasrulan, minniyle de gelecek olan çocuğun mayası haramdan bina edilmiş olur. Rüşveti alanlar ve verenler mel'undur. Er-Râşî vel-Mürteşî mel'unun. Müdmirli hamur, içki içenler bu gecenin istifade edemez bu aftan, bu aff-ı ilahide. Terk eyle. Ve terk edemezsen Allahü u Teala'ya çok ağla ve yalvar. Gözyaşı dök. Gözyaşınla secdegahını sula. Duanı Allah kabul eder. Kapısından kimseyi boş çevirmez. Günahın ne kadar çok olursa olsun Allah'a rücu edersen Allah günahlarını affeder. Affetmekle kalmaz bazen günahları sevaba değiştirir tebdil eder. Üçüncüsü, cemiyetleri dağıtmak için iki tarafa laf götürüp getirenler, iki müminin arasını açanlar, fitne çıkaranlar, bu akşamdan istifade edemezler. Üç günden ziyade din kardeşiyle dünya meta için darılmış, barışmamış, bunlar da bu akşamdan istifade edemez. Ondan gayri cümle Muhammed'in kafesi af Masar olur. Kâfirlere azap tacip olur. Çünkü kâfirler de cennetten beri olurlar. Onlara da cehennem emri çıkar. Cenab-ı Hakk'ın celâli onlara tecelli eder bu akşamda. Bu gece çok mühim. Bu akşam çok mühim. Bak sana bir miktarını daha söyleyelim. Yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh hazretlerinden rivayet et. O da Cenab-ı Peygamber'den şöyle rivayet etmiş. Dört gece vardır o gece rahmet-i ilahi tecelli eder. Hiçbir mümin bundan âri olmaz. Hakkıyla Allah'a kul olanlar, Allah yolunda bulunanlar, Allah'ın emirlerine riayet edenler, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına ve Kur'an-ı Kerim'in emirlerine muti olanlar, Allah'a asi olmayanlar. Şaban'ın 15'i, aşr Muharrem gecesi, Muharrem'in 10. gecesi, iki bayram gecesi, Biri Ramazan bayramı gecesi, biri Kurban bayramı gecesi. Bütün ümmeti Muhammed, Rahmeti ilahiyle rahmeti ilahiyle müstarak olur, ap ilahiye uğrar. Hatta Haydar-ı Kerrar esedullah Galip, Allah'ın aslanı olan İmam Ali Kerramallahu ve Şerediyallahu aleyhicemiz Hazretleri buyururlar ki: Sizler Şaban'ın 15. günü gündüz oruçlunuz. Akşam gece de kaim olunuz. Zira o akşam tecelliyat ilahi birinci kat semaya nüzul şöyle iddia ederler. Bizden isteyen yok mu? Bunu Allah ilan eder, Ümmet-i Muhammed'e. Bizden isteyen yok mu? İstediğini verelim. Ne istiyorsun, ne arzu ediyorsun? Kötürlük isteme. Allah'ın razı olmadığı şeyleri isteme. Ve hakkında hayırlı olanı iste. Evlet de istesen hayırlısını iste, mal da istesen hayırlısını iste, rütbe de istesen hayırlısını iste Allah'tan. Üç peygamber geliyordu, beni İsrail zamanında iyi dinle, kulağında bulunsun sana hayır meselesinden. Bir mahlukun kemiklerini gördüler, gayet de cesin bir mahlukun kemiklerini çürümüş merak ettiler. Dediler ki şu hayvanı Cenab-ı rica edelim, niyaz edelim, dua edelim, dirilsince görelim dediler. Birisi dua etti, yarattı, kemiklerini birbirine yapıştır, dua müstecap oldu, kemikler birbirine yapıştı. Bir de Ya Rabbi dedi, tüylerini ve etlerini ve kemiklerini ve sinirlerini ve etlerini yapıştırdı bunun. Dua müstecap oldu, hayvan meydana geldi. Üçüncü peygamber ellerini kaldırdı, Ya Rabbi, hakkınızda hayırlıysa bunu dirilt. hayırlı ve ilgisi diriltme dedi. Ve derhal o mahluk dağıldı. Sonra Cenab-ı ki, eğer hayır kelimesini koymasaydınız diriltecektim siz yiyecekti dedi o mahlukları. Onun için daima ne iş yaparsan yap, ne yap, hep Allah'tan hayırlısı iste, kız evladın olsun hayırlısı olsun, erkek evladın olsun hayırlısı olsun, malın olsun hayırlısı, züürt ol gene hayırlı züürt ol. Onu temenniyle. Çünkü hayırlı fakir olmazsan hırslık yaparsın, uğursuzluk yaparsın, arsızlık yaparsın, yüzsüzlük yaparsın, başın beladan kurtulmaz. Hayırlısı olursa fakirliğin sabrı cemilini sabredersin. Resulullah'la beraber cennete girersin. Cenab-ı İmam Halik Erramallaha'a buyuruyorlar ki Şaban-ı Şerif'in 15. günü oruçlu olunuz. Gecesi de namaza kalkınız. Kaza namazı kıl. Çok kazan var. Efendiler iyi dinleyiniz. Ben tebliğ giriyorum. Ya Rabbel Alemin şahit ol. Şu oturduğunuz yerler, şu tavanlar ve sakıfler ve üstünüzde bulunan eşyalar dahi şahit olacaktır. gevim Kıyamet'te ilk hesap namazlandır Müslümanlığın. Allah ilk kulunu ilk hesaba çektiği vakitte namazdan çeker hesabı. Onun namazı sakın böyle gevşek ve boş vermeyiniz. Gevşek davranmayınız, tembel olmayınız namazda. Kılanlara Klanlara onlar onlardır. Namazı böyle suratlı kılmasınlar, namazı bir nimet bilsinler. Zira namaz mü'nin miracı, Resulullah'ın gözün yorulur. O akşam dua edip Cenab-ı Hakk'a kabul ettirebilirsin. Ya Rabbi bana namazın tadını, lezzetini ver, peşak-ı kılmak lütfen beni iştir diye. O akşam Allah'ın kapısına açılan eller boş dönmeyecektir bu gece. Ne istersen Allah'tan alacaksın. İşte imam Ali söylüyor, esadullah garip. Galip, Allah der ki, Celle Celaluhu Hazretleri, isteyin vereyim bu akşam. Benden isteyen yok mu vereyim? Yine günahlarına tövbe eden yok mu ki onların tövbesini ben kabul edeyim? Affedeyim onları. Benden rızık isteyen yok mu rızık vereyim? Yani rızıkla muradın, dünyada yediğin, içtiğin, topladığın değildir. Rızkın maddi ve manevi kısımları vardır. Maddi rızkı biliriz de manevi rızkı anlamayız. Manevi rızkı anlayan kişi sohbet-i Muhammediye'den zevk alır. Allah sohbetinden, Allah zikretinden lezzet alır. Rızkı manevi bunlar. Kur'an'ın manasını işidir ve duyar ve anlar. Allah dida eder kalbine. Rızkı manevidir. Gözlere didar görür. Bu alemde Resulullah ile buluşur. Hani biz sizlere söylemiştik. Bir mürit şeyhine gitti mürşide dedi ki, ''Ya efendi bana bir dua öğret ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i alemi manada göreyim. Efendiler kim Resulullah'ı alemi manada gördüyse ona müjde olsun. Şefaat-i Resulullah'a nail olur kimse. Şefaatten dur mahrum olmaz. Şeyhi ona söyledi ki, dedi ''Ey aşık niye rüya rüyada istiyorsun peygamberi görmek?'' Uyanırken görmek niye istemiyorsun? Ruhaniyet-i Muhammediye her yere hazır ve nazir. Her yerde. Ama bilene, bulana, görene, körene. Şaban-ı Şerif'in 13. gecesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben yasiyi kıldım ve yattım, uzandım. Sonra bana Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ya Resulallah kalk, fedeheccet, teheccüh namazı kıl, gize namazı kıl. Bu gece namazına çok büyük fazilet vardır. Biz beş vakit kılmıyoruz. Başka söylemeden geçemeyeceğiz. Yani yapmasak da öğrenmemiz lazım geliyor. Allah'la irtibat temin etmek isteyen kişiler, Allah'la sevişmek isteyen kişiler bu gece namazına kalkmalıdır. Herkes el ayak çektikten sonra kalkmalısın, hak ile baş başa kalmalısın. Kişi sevdiği ile beraber tenha yerlere giden, tenhada Münacatın, isteğin Allah'la senin arasında olmalıdır. Teheccüde bu vardır. Peygamberimize farz idi sallallahu aleyhi ve selleme. Bize sünnet-i seniyedir. Fakat teheccüde kalkmayan bir salik, içinizde varsa eğer böyle Allah'a karşı nefsini satmış kimse, teheccüde kalkmayan salik yolundan zevk alamaz. Tarekından gitti, yoldan Allah'a gitti, yoldan zevk alamaz. Mutlaka teheccüde kalkması lazımdır gece. Kalk ya Resulullah teheccüde, kalktım diyor. Daaa! Güneş yani fecir, fecir arıncaya kadar namaz kıldım. Dua ettim ümmetim hakkında. Çünkü Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün ömrü boyunca, gecede de gündüzde, kıyamında, rükumda, secdesinde daima bize Allah'tan isterdi. Ümmetini isterdi. Bize Rahim ve, ve Rauf'tu ve Şefik idi. Onun Cenab-ı Allah kendi isimlerini Peygamberine vermiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Ortalık işinmeye başladı. Yani şafak söktü, Cebrail nazil oldu. Ya Rasulullah ettiğin dua müstecap oldu. İyi dinle, kulağını benden yana ver. Kulağından gafet havunu çıkar. Buradan gelip buradan çıkmasın. Yanlışı anladığında bana sorabilirsin. Sonra da. Ya Resulallah, müjde olsun sana. dua müstecap oldu. Evet ki müstecap olacak. Hiç mahbub, ilahi olan Muhammed Mustafa dua eder de onun sevgili Allah'ı onun duasını kabul etmez mi? Ümmetinin üçte birinin cenab bak Hak af buyurdu. cenab Peygamber bu müjdeyi aldı, sevindi, bir tahtanda üzüldü. Ya üçte ikisi dedi. Ya üçte ikisi ne olacak diye sordu. Bu kadar haber ya Rasulallah. Hak tarafından sana gelen selam-ı ilahi ve müjde ve tefsirat. 14. gece oldu. Yine Efendimiz yası namazını kıldılar. Yatları biraz. Yine Cebu Aleyhisselam geldi. Efendimiz'in mübarek ayakları altına, mübarek cemalini koydu. Cebrail aleyhisselam, kafurdan halka olmuştur. Melekler nurdan halka olmuştur. Cebrail'in hülküyeti kafurdandır. İnsanlarınki topraktandır. Şeytanınki ateştendir. Kimi nefse emmâresi nâri olursa, o kimse muti olamaz. Çünkü ateşi yaktığın vakitte ateş yukarı doğru gider, aşağı doğru gitmez. İnsanlar turabi olursa, turabi olursa, o adam adam olur. Zahir adam olduğu gibi batın da adam olur. Nari olanlar güçtür biraz. Sen Narını nur'a tebdil etmek için Kur'an-ı Mübî'ne sarıl. O vakıt Narın nur'a tebdil olunur. Zulmetin nur'a tebdil olunur. Dalaletin hidayete tebdil olur. Görmüyor musun? Her yere güneş ışık vermekte. Hak-ı âlâ böyledir. Bütün nuraniyeti Rahmeti ilahisi her tarafa tebliğ etmektedir. Fakat sen bunun farkında değilsin. Hemen Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığın. Geldi, mübarek cemalin mübarek etler altına koyduğu Efendimizin Hazreti Cebrail diyor ki, ben o güne kadar niye kafurdan halk olduğumu bilemezdim. Anladım ki Resulullah'ı uyandırmak için gönderileceğim. Resulullah'ı incitmeden uyandırayım diye soğuklukla. Cebrail'in soğukluğu, kafir soğukluğu kafir Peygamber'dir. Feteheccet ya Resulullah. Kalk teheccudak derin. Ve mübarek bir gecedir iste ümmetini. Peygamber bilmiyor değil. Resulullah ile Cebrail konuşuyor, sen ve ben duyalım öğrenelim diye. Şaba'nın 13. gecesi neymiş, 14. gecesi neymiş, 15. gecesi neymiş onu öğrenirim diye. Sakın Peygamber bilmiyor zahmetme ha. Daha görüşlü olma öyle. Ulumun eveline ve ahirene cami olan Muhammed Mustafa'dır. Hübiyeti Rabbani'dir. Mirat-ı Hak'tır. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. on dördüncü gece ya Resulullah buyurun tehevş namazına. Efendimiz gene daha peşhine kadar namazda bulundular. Gene rükumda ve secdesinde ve kavmesinde ve celsisinde ve tesbihatında her seferinde ümmeti ümmeti Cenab ı Hak'tan ümmeti talep etmekteydi. Sabah Ortalık işidi, Cebrail Nazir oldu, ya Resulullah müjde olsun, ümmetinin üçte iki sana bağışlandı. Memnun oldum ya cebrail ya üçte biri ne oldu dedi. İstiyor ki hepsini affettirsin. Yarın makam Mahmud Hazreti Muhammed Aleyhisselam verilecek ve şefaat kübra ona tevdi yolunacak ve kalbinde zerre miktarı imanı olan, La ilahe illallah, Muhammed Sullah diyen kişileri Cenab-ı Peygamber Şebbati'ye nereden kurtaracaklar. Müjde olsun sizlere ve bizlere. 15. geceydi diyor Cenab-ı Peygamber gene sallallahu aleyhi ve sellem. Yeni cebayı bana geldi ve de heccet. Ya Resulullah kalktı heccet namaz kıl. Hecc namazı kıl. Kalktı ve kıldı. Ama fecir sökünce dek. Fecir zamanı Cebrail nazil oldu. Müjde ya Resulullah ümmetin kafesi sana bağışlandı. Dediye oldu Yalnız dört kişi. Dört sınıf. Bak tekrar ediyorum. Bir. Allah'a şık koşa. İki. İçkiye tövbe etmeyenler. İçkiye devam edenler yani. Devam etsen fıçıyı bitirirsin yakında. Üç. Anaya babaya ak olanlar. Dört. İki kişi arasını, iki kişi arasını açıp, üç günden ziyade konuşmayanlar. Dünya metaha için. ''Vay senin çocuğun benimkine vurdu, senin kedin benim köpeğime saldırdı.'' falan bu kabilden yani. İnsan bir adamdan konuşmayabilir. Bu konuşmamak da bu zifillahu filah i eledir. Yani Allah için konuşmayacaksın, Allah için konuşacaksın yani. Nefsin için değil. Hz. Musa'ya Hz. Allah sordu. ''Ya Musa benim için ne yaptın? Namaz kıldın. O senin bineğindir. O senin bineğindir. Miracındır. Abdiyetinin teşekkürüdür, kulluğunun teşekkürü, vücudunun teşekkürü yani. Oruç tuttu, cehenneme kalkandır. Zekat verdim ya Rabbi, kimin malını kime verdin? Cümle mülküm, sahibi benim. Ya benim için ne yaptın? Hazreti Musa durdu. Allah Celle buyurdu ki, Ya Musa, benim için yapılacak olan şey şudur. Benim için seveceksin, benim için sevmeyeceksin. Benim için konuşacaksın, benim için konuşmayacaksın. Bu dört ve beş zümre ki Akül de içerisinde bir rivayete göre beş sınıf kimse bu akşamı istifa edemez. Ya Resulallah ümmetinin kafeselam bağışlandı ve affı ilahiye oladılar ve cennet cehennemden beri oldular, ateşten beri oldular, cennete dahil oldular. Bak semaya dedi. Bir de baktım diyor Cenab-ı Peygamber semavata ki ne göreyim? Bir kat açılmış, bütün melaike cümlesi kıyamda Allah'a tesbih edip ümmeti Muhammed'in affı ve mafretişine Allah'a yalvarıyorlar bizim için. İkinci semada bulunan melaike rükûde. Onlar sana ı ne yapıyorlar? Rükûde olarak tesbih ediyorlar. Rükû ediyorlar ve tesbih ediyorlar ve Muhammed'i Allah'tan diliyorlar. Üçüncü kat semadaki bulunan melaike tahiyyata oturmuşlar, Allah'a tesbih ediyorlar. Ve böylece ve nihayetine kadar ve melekler bağırıyor. Müjde olsun bu akşam Allah'a tesbih edenlere müjde olsun bu akşam Allah'a tevhid edenlere, müjde olsun bu akşam Allah'a kıyam edenlere, müjde olsun bu akşam Allah'a rükû edenlere, müjde olsun bu akşam Allah'a kavme ve celse edenlere, müjde olsun bu akşam Kur'an-ı Kerim'i tilav edenlere, müjde olsun bu akşam istiğfar edip günahtan kurtulanlara. Hatta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmetimden bu akşam cehennemden af olacak olan zümre şu sayıdadır. ''Beni kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısıncadır.'' Arap'ta bir kabile varmış, hesabı anlatmak için. O kabilenin koyunlarının tüyleri çok sıkıymış, çok muşak olurmuş tüyleri. Onları beyan için kesedinden ikna ediyor ki, ''Beni kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısınca ümmetimden nara müstak olanlar ve akşam dahil cennet olurlar.'' diyor. Bu akşamı fırsatı ganimet değil, sakın uykuya vaktini geçirme. İbadet ve taatta... Ve Kur'an-ı Kerim okuyunuz. Ve ölmüşlerinizin ruhları için onlara su sebil edin. Rızık verin, yoksulları doyurun, ağlayanların gözyaşını siliniz. Fırsatı ganimet dilin. Ey aklın başında diyen, belki ömrünün son belatını geçiriyorsun. Fırsatı ganimet dil. Bir daha bu eline gelmez. Kervan bir kalkarsa o tarafa doğru bir daha geri dönmek yoktur. Geçiyoruz. Hz. Ayşe Ümmül Mümin'in müminler annesi, Hazreti Hümeyra, annemiz, yasınamazdığında Efendimiz vesilten geldi ve kadar uzanmışım ben de uzandım, diyor. Sonra uyandım, baktım, Efendimiz yok, hane-i hane saadette. Acaba nereye gitti? Çıktım dışarıya, nereye gider? Belki bu akşam i̇mam Ali'nin yani kızı, kerimesi, pek sevdiği Fatıma-tül Zehra'nın hanesine, <gülüyor> i̇mam Ali'nin hanesine gider oraya gittim, kapıyı çaldım. i̇mam Ali ve Cenab-ı fatıma kalktılar, nedir, Resulullah sizden mi? Hayır, bize gelmedi. Bilmem nereye gitti o vakit İmam-ı Ali diyor, beraber çıktık dışarıya hep beraber. Bütün Ehl-i Mustafa ile beraber, i̇mam Hasan ve İmam-ı Seyyid, Cenab-ı Zehra, ı, Seyir, Cenab -ı Zahra, Hazreti Hafsa, Hazreti Ayşe ve Cenab-ı Ali El-Murtaza çıktık beraber. Baktık Bakî Kabiristan'a diyor. Bakî Kabiristan'a var ki, içinde gidenler var Medine İbn-i yanında böyle. Oradan bir Nur Muhammedi'yi zuhur etmiş. Oradan gördük ki Nur Ahmedi oradadır. Gittik oraya bağırdık ki, baktık ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeye kapanmış. Ve şöyle dua ediyor, nida ederek, yüksek sesle. Azap edersen ya Allah'a bir kullarındır, affedersin Erhamer Rahim'insin diyor bizim için, ağlıyor. O vakit Zehra dedi, ya babacım sana bir ayet mi nazil oldu ki bunun işlediğiyle ağlıyorsun? Yok yok, bu akşam Leyla'yı berahtır ya Fatıma. Hak rızası istiyorsan ümmetin için bu akşam dua ediniz. Ya Ali sen de secde et. ya Ayşe sen de secde et. Ve sabaha kadar ağladık diyor. Ehl-i beyt Mustafa ile beraber ümmeti Muhammed'in affı mağfiret için. Başta Resulullah olmak şartıyla. Onlar bizim için ağlıyorlar, bizim haberimiz yok. Ağlamak bize düşer. Ağlayamazsak niye ağlamıyoruz Ya ağlamamız lazım gibi. O akşamın bir duası vardır. Allah duaları Arapçalarda kabul eder, Türkçalarda kabul eder. Şöyle yapacağız duayı. Size i̇şte öğretelim onu. Ya Rabbi ismimi kötüler, asiler, şakiler, Kafirler defterine kaydettilse oradan benim ismim sil. Saidler, salihler, müminler defterine kaydettilse orada ifka et yarabbi. Orada ismimi silme benim. Çünkü bu akşam fiha yufra hakim, bütün melaikeye bütün bir sene zarfında olacak, bir daha seniye bu akşama kadar olacak vukuatların hepsinin ihbarı melaikeye tebliğ edilir. Ölümler, eceller, harpler, datlar fırtınalar, zelzeleler ne olacaksa eğer, her melaikeye emir tebliğ olur bu akşamda. Bir daha seni kadar, seni, seni atiye kadar. Onun için çok mühim bir gecedir, bu akşam uyku, uykuyla en geceni geçirme. Bu akşam ağla ve ağla gözyaşı dök, sevgili Rahman'a kapan. Ya Rabbi beni kitab-ı kerime uyan, talihler tarih, cümlesinden eyle, beni kötülerden kılma, beni cehennemden azat et, Habibi Muhammed'e vahşet, ehli beyti hürmetlerine beni azat et diye, Allah'a inne ve ağla ve gözyaşı dök ki, Allah'ın kapısına bu akşam açılan açılan eller boş dönmeyecek ve bu rahmetten kimse tabi olmayacaktır. Ya Rabbi bizi bu akşamın faziletine iriştir. Şakavetimizi saatte kalbeyle. İsimlerimizi isimlerimiz takiler divanında kayıtlıysa oradan sil ya Rabbi. İsimlerimizi Saidler, Aşıklar, Salihler Divanı'na kayre ve kayre. Ve mehdi men yeşâhû ilâ sılâdın Aziz cemaatim, Kasım Ağa camisi için ve bir de bir Kur'an kursu için yardım için gelmişler. makuz mukabilinde sizin cömertliğinize, kereminize sığmışlar, gelmişler. Bunları boş çevirmeyiniz. Bugün verilen sadakat ve hayır hasenat da Allah tarafından mukabilinde maddi, manevi, kat kat size iade olunur. Yüzünüz sıhhat bulur, göğünüz sefaya irer, malınız artar, ömrünüzün bereketi çoğalır. Çünkü sadakalar belayı hedef eder, sadakalar belayı hedef eder, ömrü uzaltır. Hadi bir kısa daha söyleyeyim de size. Peygamberlerden birisi, yani Efendimiz'e de atfediyorlar, diğer peygamberlerden de atfediyorlar. İki, iki genç geldiler, Nikah kıydırdılar peygambere. Efendimize öyle anlatalım. Çünkü cümle cümle peygambere inanırız biz. Hepimiz peygamberimizdir. Nikah kıydırdılar. Ve onlar gittiler hanelerine, gerdek. iki aşık müratlarına nail oldular, gittiler. Ve peygamberimiz buyurdu ki eshabına, bu, bu akşam bu iki gençte ölecek. İyi dinle. Sabahleyin o delikanlı mescide geldi, cami Namazı bir sahabe bunu görüp peygamber böyle söyledi on onun üzerine efendimiz ismiyordular ki, tereddüde mahal yoktur. Tereddüde mahal yok, oğlum yatağını kaldırdın mı, kaldırmadın mı? dedi. Heh, yüreğinde gittiler beraberce, çocuğun yattığı yatağın yastığını kaldırdılar, arabisimde bir yılan var, ismine akra derler, akra. Zehrinden başının tüyleri dökülmüş, öyle bir zehirli hayvan, vurdum öldürüyorum. Baklar ki damadın yastığı altında, o akra anamda yılan çöreklenmiş yatıyor. Kaldırdı şeyi, yastığı ve sordu Peygamber. Niye geldin buraya diye sordu yılana. İyi dinle. Yılan cevap verdi. Efendim yılan cevap verir mi? Verir ya. Dilin konuşuyor ya seni koşun. Allah yanında konuşturdu Peygamber'e. Peygamberi çok görme yani. E, sapsada masada değil yani. Et parçasını konuşturuyor. de. İşittiriyor kemiğe buradan, sinire işittiriyor. Bu kadar bir nur parçasına kainatı sokuyor Allah. Ona da konuşturuyor öyle. Emrolundum ki ben bu çocuğu, bu eşi vurayım bu akşam, ikisini öldüreyim. Fakat geldim buraya, etrafıma bir kale çevrildi benim. Sabah kadar dolaştım, o kaleyi aşamadım ben. Onun üzerine Cenab-ı Hakk'a sordu delikanlıya. Dedi, sen ne hayır yaptın bu akşam? Arabistan'da gerdiye giren aileye süt verirlermiş. Adetmiş o. Örfü belle, süt içermiş koca bu akşam. O sütü içmemişler bunlar, bir fukara gelmiş kapıyı çalmış, şey en demiş, fukaraya vermişler o sütü. O süt kale olduğu yılana ne yaptı, onları beladan kurtardı. O gün sabahleyin çıktığım vakitte hanenlem, iyi dinle. Zaten gayemde bunu söyleyecektim zaten. Sabahleyin hanen çıktığım vakitte mutlaka fukaraya bir tesadduksa da kadar. Efendim fukara yap sen kaçtırma. Elini açan fukaradır. İsterse milyara olsun. Kim elini o fukaradır o. Veren el alanın üstündedir. Gözü doymayan fukaradır. Milyarlar olsun istersin. Gözü doymadın mı bir adamın fukaradır o. o İki, hayvanlara. Hanemde, bahçende çiçeklerin varsa sula, sadakadır. Hayvanlara su ver. Kapılarımızın önüne şöyle bir çanak koyun, su koyun. Su bulunmadığı için, bak bugün Yezidler suyu kesmişler. Su yok aptal almak için yine. kandır gülüşün ki Yezid kesmiş. Biz Hüseyin'iyiz. Onlar Yezid çünkü. Sesecekler sizi mutlaka. Ne Yezit öldü, ne Hüseyin öldü. Bak, Kıyamet, devam edecek kıyamet gününe galiba. Abdülham yazıyor. Leyleği mübarek eden. Ben, sakın hükümetin elinde konuştuğumu zannetme. Hükümetle milletin arasını bozanlara hakkında konuşuyorum ben. Kasten yapıyorlar mahsus böyle, Milletin hükümet arası bozulsun diye. Bu hükümetinle, ondan da bahsetmiyorum. Hangi hükümet olursa olsun. Ona da bahsetmiyorum. Benim internetimiz orası. Ben siyasi bir adam değilim. Yalnız dava bu. Halk memnun olmazsın yani. Halka çektirsinler. Bu kainat bir kerbeladır. Her Hüseyin'i meşhur eder. Kim Hüseyin'i meşhur bu kainat kerbeladır. Başı gezitten kellesi efendim Yezid'den, ensezi bitten, başası itten kurtulmaz. Geziyoruz. Sabahin çıktığım vakitte çiçekleri sula evinde çiçek varsa, Yok, ağaca sütük, ağaçların dibine. Şöyle bir kutu yap, içine su dök. Hayvanlar su bulamıyorlar. Kedi, köpek, gelsin oradan su içsin. Karıncalar da içerler. Domuz da hiç su verebilirsin. Etini yemesin ama o hayvanı su bırakamazsın ya. Yani. Zalim olur adam. <Gülüyor> suyu suyu meyveden daha zalim kimse olmaz ki haline hatta. Ha, sadakat. Maddi olarak da verilirsin bir şey. Olmazsa komşuna bir taneki su verer. Fukara onun suyu yoksa eğer, taşı Allah zatı ne olacak yani, ne üşeniyorsun? İki, mutlaka Besmele-i ve yedi ayet-i okuyunuz. Size tembihatın bunlar. İsteyen yapar, isteyen yapmaz, cebir yok. Yedi ayet-i kürşü. Bir öne üfür, bir arkana, bir sağ, bir sol, bir, üst, bir alt bitende yut. Velaya kazayı önler. Hatta muharebe zamanında Düşmanın da kalsan, dağlarda, kırda kalsan, kimse olmasa, korkulu yerlerde bunu oku. Hiçbir bir hayvan, bir vahşi hayvan, bir düşman sana falan gelmemez. İtikadına, imanına, ihlasına bağlıdır. Allah'a sıkı tutun ha. Kalbin Allah'la olsun. Kelimeyden olmaz yalnız. Bal bal de, az ağız adamın ağzı tatlı olmaz. Bal tutmak lazımdır. Geçiyoruz. Mutlaka 24 tevhid okuyunuz sabahları. 5 vakit namaz kılıyorsan her namazdan sonra 133 tane La ilahe illallah de. 165 tevhid var. 10 defa misil Allah en aşağı. Bir şey değil hiç. Bir dakika. La ilahe illallah. Her namazın 33 defa. La ilahe illallah. Peygamberimize 3 defa salavatın şerife. <gülüyor> vakit namaz kılmak nimete erdiyse. 5 vakit namazı mutlaka kıl. Vasiyetim olsun. Tavsiyem olsun. Söylüyorum size. Sakın kulak <gülüyor> etme. Biraz daha yaşlanayım. Azıcık daha şey diyeyim. benim. Dünyadan zevkümü alayım, bunları bırak. Hemen bırak, bugün bırak terk eyle. Ezel hemen yanına yakana yapışır. Kurtaramazsın paçayı bir daha. Belli değil çünkü. Ben yani düşün bu canilere yardımlar, hizmetler filan böyle günlerde de Cenab-ı Hak onların şeyini edabını da atkılar. Kazayı belayı önler, ömür uzaltılır. Burada terledim, sıkıldım diye üzülme. Yarın mahşer günde bir ayak, bin bir ayak insanların beyin üstüne indirilir. Kapatası içinde beyinler kaynar. Allah evinde, Allah emrini dinleyenler, Allah nasihatine dinleyenler, peygamberini dinleyenler o günde arşın gölgesinde gölgelenenler. Buradaki sıkıldın terledin ama ben de öyleyim. Ama inşallah alacağımız müjde ve kafirler terlerken ve terlerinde boğulurlarken biz arşın gölgesinde inşallah toplanacağız. Öyle ümit ediyoruz Allah'tan. Allah Üzme. Biraz 3-5 dakikayı 10 dakikayı hiç bıraktım diye kalbinden bu şevkleze iyi çıkar. Yevmel alempu malum vela bemü illa menet Allah'ı bi kalbü selim minnallaha yamru bil adl vel ihsanı ve ita'izul kurba ve yamru